Gelen sorularımıza bakalım. Bir bayanın eşini ismiyle çağırması sakıncalı mıdır hocam? Niye sakıncalı olsun? Yani isim niye kondu ki? İsmiyle çağırılsın diye kondu. Yani erkek e, hanımına, hanımı beyine ismiyle hitap edebilir. Hatta çok da güzel olur, çok Hı. da iyi olur. Yani hani misal verecek olursak kendimize, yani celil Yerine Celil Bey şeklinde hitap daha mı iyi olur gibi galiba ondan bahsediyorlar. Yok yani Celil Bey dese de olur. Sadece Celil dese Celil gelir misin buraya dese hiçbir zarara kadar sakıncası yok. Yani dinen yoksa zaten hı hı. insani ilişkiler açısından da yok.